Türkçe Peri Masalları En Küçük Prenses ve En Küçük Prens Ebeveyn Rehberliği Bu videonun bazı materyalleri 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Evvel zaman içinde 8 çocuğu olan bir kral yaşarmış. 4 yakışıklı prensi ve 4 güzel prensesi varmış. Kral hepsiyle gurur duyarmış. Ama onları evlendirmek istiyormuş. Hmm, çocuklarımı nasıl evlendireceğim? Bir süre düşünmüş ve ardından ellerine bakmış. Oh, oh! Bu, bu da ne böyle? Hayır! Baba, neler oluyor? Oh, benim sevgili biricik kızım. Şimdi ne yapacağım? Prenses çok şaşırmış. Heh, gel, gidelim. Sizlere bir şey söylemek istiyorum. Evlatlarım, görünüşe bakılırsa korkunç bir hastalığa yakalandım. Ne? Ne? Hayır, olamaz. Ama doktorlar hiç... Bu yüzden hepinizin evlenmesine karar verdim. Çünkü ben geleceğiniz için korkuyorum. Hayatlarınızı yalnız geçirmenizi istemiyorum. Prens ve prensesler korkuyla birbirlerine bakmışlar. Hiçbiri evlenmeyi istemiyormuş. Ve en küçük kardeşler, Julia ve Robert, bu haberlerden en. Mutsuz olanlarıymış. Ah, yine rol yapıyor değil mi? Ah, evet. Ne yapacağız peki? Ertesi gün kral, krallığın dört bir yanından çocukları için uygun adaylar getirtmiş. Baba, ben gerçekten evlenmek istemiyorum. Ama bir tanem. Çok fazla ömrüm kalmamış olabilir. O yüzden söylediğimi yapmalısınız. Bu yüzden... Prensler ve prensesler kaderlerini kabullenmiş. Nihayet kral Julia ve Robert'ın yanına gitmiş. Kral ağzını açamadan Julia konuşmaya başlamış. Baba, Robert'la ben hiç kimseyle evlenmek istemiyoruz. Eşlerimizi kendimiz seçmek istiyoruz. Ama sevgili çocuklarım, ikiniz çok küçüksünüz. Merak etmeyin, babalar en iyisini bilir. Evet ama... Yine de dışarı çıkıp kendi başımıza ne yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Yani bu bizim hayatımız. Evet. Kiminle geçireceğimize kendimiz karar vermeliyiz öyle değil mi? Üzgünüm baba ama... Ama kendi işlerimizi gidip kendimiz bulmalıyız tabii. Hmm, beni hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Oh, hastalığımın kötüleştiğini hissediyorum. Ah, Böyle olduğunu sanmıyorum. Ah baba. Hayır. Peki, istediğinizi yapın ama hayat sizin için çok zorlaştığında gelip bana ağlamayın lütfen. Ah, ağlayan sensin baba. Ve kralı endişe içinde bırakarak saraydan ayrılmışlar. Oh, benim zavallı bebeklerim. Ne yapacaklar? Umarım döndüklerinde hayatta olurum. İkisi kısa sürede başka bir krallığa ulaşmış. Kendilerine iş bulmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. Uzun süre dolaşıp iş aradıktan sonra nihayet bir hana girmişler. Bakar mısınız? Ben gezgin bir doktorum. Bize göre işiniz var mı acaba? Neden doktora ihtiyacım olsun ki? Gidin buradan. Size ihtiyacım yok. Lütfen, basit bir doktor değilim. Başka şeyler de yapabilirim. Mesela, mesela... Hı, yemek pişirebilir misin? Burada ona ihtiyacım var. Yemek mi? Tabii ki pişirebilirim. Yemek ve temizlik yaparım. Peki öyleyse, sanırım işime yararsın. Ee, peki ya kardeşim? O burada çalışmazsa ben de çalışmam. Ah, peki, ona da bir yer bulabiliriz. Julia büyük bir özenle çalışmış. Hancı Robert'ın ne kadar iyi olduğunu görünce ona müdürlük işini vermiş. Bir gün uzun süredir hasta olan Prens Andrew ile ilgili konuşmaya kulak misafiri olmuşlar. Görünüşe göre vücudunda tuhaf çıbanlar çıkmış. Ama hiç kimse onu iyileştirememiş. Julia bunu duymuş ve Robert'a dönmüş. Robert dinle. Nim ağacı yapraklarını bilirim. Onunla prensin hastalığını iyileştirebiliriz. Bu harika. Gidip yaprakları bugün toplayalım. Ağacın yerini biliyorum. Ağacın yanına gitmişler ve yapraklarını koparmışlar. Eve götürmüşler. Julia onları ezmiş ve suda kaynatmış. Bunu prense götürmeliyiz. Ama nasıl? Ben götürürüm. Ulak kılığına girerim. Böylece beni tanımaz. Böylece ertesi gün Julia prensin sarayına gitmiş. Nim suyunu taşıyormuş. Andrew'a suyu ve onu nasıl iyileştireceğini anlatmış. Bunun işe yarayacağını nereden biliyorsun? Bu daha önce de defalarca denendi. Ve hep başarısız oldular. Ama ben uğramayacağım. Bunun içinde özel olduğunu bildiğim bir yaprak var. Ah. <gülüyor> e madem öyle ama bu işe yaramazsa seni cezalandıracağımı bilmelisin. O gün Andrew suyun bir bölümüyle kollarını oğmuş ve gün ilerleyince çobanların küçüldüğünü fark etmiş. Hatta bazıları kaybolmuş. Vay! Bu gerçekten işe yarıyor. Daha fazla istemeliyim. Günler ilerledikçe Julia prensi ziyaret ediyor ve ona sudan veriyormuş. Ve nihayet Andrew iyileşmiş. Başardın! İlacın gerçekten harikaydı. İşte bu çok iyi majesteleri. Sizin adınıza çok mutluyum. Andrew şoke olmuş. Şey, sesin bir kızınki gibi çıkıyor. Hey, kimsin sen? Julia yakalanmış ve bunu biliyormuş kılığını çıkarmış ve hmm. prens doktorunun bir kadın olduğunu görünce çok şaşırmış. Julia ona Robert ve kendisiyle ilgili her şeyi anlatmış. Buraya sevebileceğim kişiyi bulmak için geldim. <gülüyor> Peki, beni sevebilmenin bir yolu var mı acaba? Çünkü sen çok akıllı ve çok nazik bir insansın. Ve gerçek şu ki, Julia da geçen günler içinde Andrew'a derin bir sevgi hissetmeye başlamış. Teklifini kabul etmiş ve kısa sürede evlenmişler. Robert, çok mutluyum. Senin adına çok seviniyorum, Julia. Umarım evlilik hayatında çok mutlu olursun. Ertesi gün, Robert, kendi prensesini bulmak için kız kardeşinden ayrılmış. Uzun süre yolculuk yapmış ve sonunda başka bir krallığa gelmiş. Etrafta dolaşırken bir adamın üzüntüyle arkadaşına dert yandığını duymuş. Cevaplarımdan çok emindim. Prensesin üç hobisini tahmin etmek gerçekten imkansız. Onunla evlenme fırsatını kaçırdım. Öyle mi? Bu ilginç görünüyor. Şansımı deneyeyim. Böylece Robert, işçi kılığı giyerek gizlice saraya girmiş. Bu da her zamanki günlük işlerini yapan... Prenses Michelle'i izlemiş. Prenses gerçekten çok güzel. Hmm. Demek resim yapmayı seviyor. Ama prenses kısa süre sonra izlendiğini fark etmiş. Hm. <gülüyor> İyi ama bu nereye? <gülüyor> aa, aa, aa, aa, aa! Aa! Aa! Aa! Merhaba. <gülüyor> Neden sürekli beni takip ediyorsun? A! E, ben. E, çünkü e, yaptığınız resimleri gerçekten çok beğeniyorum. Bu, Michelle'i çok mutlu etmiş. Kısa süre sonra yaptığı tüm resimleri gösterip anlatmaya başlamış. Hmm. Birini biliyorum. İki tane kaldı. Robert, Michelle'i yakından takip etmiş. Bir gün mutfakta kimse yokken gizlice pasta yaptığını görmüş. Merhaba. E, burada bir prenses ne yapar ki? Sen neden buradasın? Niye mi? Ben burada çalışmıyor muyum? Ve siz de pasta yapmayı seviyorsunuz. Sus! Evet, evet ben pasta yapmayı çok severim. Ha! Bu gerçekten çok tuhaf. Bunu bir dilim meyveli pastayı yedikten sonra söyle lütfen. Robert bir lokma almış ve çok sevmiş. Galiba artık tuhaf değil. Bu pasta muhteşem olmuş. Tebrik ederim. Michelle bunu duyunca kocaman gülümsemiş. Ve Robert ikinci hobisini de öğrendiği için çok mutluymuş. Aradan günler geçmiş, Robert bahçede oturuyormuş. Prenses Michelle gerçekten çok ilginç bir kadın. Son hobisinin ne olduğunu merak ediyorum. Tam o sırada bir ses duymuş. Ve pelerinde birinin sessizce uzaklaştığını görmüş. Dönüp bakınca prenses Michelle olduğunu anlamış. Ama bu prenses nereye gidiyor peki? Köydeki kalabalık yollardan ilerlerken onu takip etmiş. Oh! Aa! Nereye gidiyor bu? Az sonra karanlık bir sokağa girmiş ve prens saklanmak zorunda kalmış. Buyurun bayan. Bu çorba size çok iyi gelecek. Oh, teşekkür ederim kızım. Bana ne getirdiniz peki? İşte sana da bu muhteşem montu getirdim. Robert olanları büyük bir takdirle seyretmiş. Prenses her yeri dolaşarak birçok fakir ve ihtiyaç sahibine yardım etmiş. Prensesin üç hobisini de öğrendikten sonra... ...oyalanmadan Andrew'un krallığına dönmüş. Prenses'e evlenme teklif edebilmek için... Andrew'dan kraliyet giysileri ve güzel hediyeleri istemiş. Evet, elbette. Neye ihtiyacın varsa al. Prens Robert tüm ihtişamıyla hemen Michelle'in krallığına geri dönmüş. Karşılaştıklarında prenses onu tanıyamamış. Sizinle evlenmek için istediğiniz cevapları vermeye geldim. Heh, bol şans. Prens Robert gülümsemiş ve cevaplarını vermeye hazırlanmış. Birinci hobiniz ki çok seviyorsunuz resim yapmak. Hmm, doğru. Ama bu yaygın bir hobi. İkinciyi deney. Bu ee, hiç kimse yokken mutfakta pasta yapmak mı? Ne? Ben yani evet bu da doğru. Ama ama sonuncuyu bilemezsin. Sahiden mi? Acaba ne olabilir? Sonuncusu da fark ettirmeden sokaklara karışıp krallıkta yaşayanlara yardım etmeniz olabilir mi? Prenses şoke olmuş. Çünkü üç cevapta doğruymuş. Evet, sizinle evlenebilir miyim? Sizinle evlenmeyi çok isterim. Yüreğiniz yaptığınız pastalar kadar yumuşak ve tatlı. Aniden Robert'ın kim olduğunu anlamış. Davranış şekli onu gerçekten çok şaşırtmış. Aynı zamanda yaptıklarını düşünüp akıllı, komik ve ilgili biri oluşu onu çok mutlu etmiş. Ertesi gün ile evlenmiş. Evlendikten kısa süre sonra hem Robert hem de Julia saygıdeğer eşleriyle beraber kralı ziyaret etmişler. Kral çok şaşırmış ve çocukları bu kadar iyi insanlarla evlendikleri için mutlu olmuş. Baba, çok daha iyi görünüyorsun. Kral hastalığının ciddi olmadığını ve doktorların onu iyileştirdiğini anlatmış. Ben de biraz abartmış olabilirim ama şimdi çok mutluyum doğrusu. Eve döndünüz ve mutlusunuz. En küçük bebeklerim sizinle gurur duyuyorum. Aşklarınızı buldunuz. <Gülüyor> Dram kraliçesi. Kral demek istedi. <gülüyor> <gülüyor> ve böylece Kral Otto, kararlarını çocuklarına zorla uygulattırmanın yanlış bir şey olduğunu anlamış. Çocukların kendi kaderlerini belirlemelerine daima izin vermek ve hiçbir şey için zorlamamak gerekirmiş.